Allah'ın selamıza rahmeti inşallah, <gülüyor> Mağfiret ve hidayeti Hepinizin üzerine olsun Geçen gece Birkaç gün önce Düşünmüştüm Kendi kendime Deyiverdim ki şu salonda sevgililer sevgilisini anlattık sahabesini anlattık sahabeye muhabbetin odak olmasının gerektiğini anlattık bir şey eksik kalmıştı bir nokta eksikti sonra verdim ki kendi kendime hani ya Ölüm hepimizin önünde Yarın mahşal alemine gitsem Vefahri kainat bana dese ki Sen salonlarda Beni anlattın lütuf buyursa tabi Sahabemi anlattın Lakin iki torunumdan, iki cennetin gülünden bahsetmedin dese bana, neden bahsetmesin, bahsetmedin dese, diyecek sözüm olmayacaktı, yüzüm kızaracaktı. Kendime dedim ki, en yakın zamanda ve ilk zamanda cennetin iki güzelini, güzeller güzelini, ...anlatacağım demiştim. İşte onun için bugün... ...huzurunuzdayım. Selam Hasan'a... ...Selam Hüseyin'e. <gülüyor> Fatıma... ...son anlarındaydı. Yaşı... ...20'nin biraz üzerindeydi. Çileli bir hayatın... ...sonuna doğru gelmişti. Özlüyordu... Altı ay önce gidiveren babasını özlemişti, aşkın bir muhabbet vardı, Konulmaz bir yaraydı sanki, içi yakan yıkan, tarumar eden bir şey. Ve Hazreti Ali'nin yanı başında, Hazreti Ali'nin yanı başında son nefesini veriyordu. Yıkadılar Fatıma'yı Kefenlediler Sonra Hazreti Ali diyorlardı ki Fatıma'nın cenazesi hazırdır Bütün Medine yollarda Medine Bakı mezarlığında Sevgililer sevgilisinin Kızını gömecekler Mezara oturuyor Mezara gidiyor Ali Uzatır mısınız bana Fatıma'yı Uzatırlar Fatıma'yı Zaten nahifti Zaten inceydi Zaten zayıftı Fatıma Ve onu mezara doğru uzatırken Ali Öylesine ağlıyordu ki Gözlerinden sicim gibi akıveren yaşlar Fatıma'nın yepyeni kefenine satıyordu. Şöyle mırıldanıyordu Ali. Habibun, leyse ya'dilihu Habibun. Ve mehli sivahu fi kalbi nasibun. Habibun gâbe ayn ayni ve cismi ve an kalbi la yagibu. Sevgilim diyordu Fatıma'sına, sevgilim. Senin sevgini karşılayacak, bundan sonra bir sevgi yoktur. Doğrusu senden gayrisi için şu yürekte bir nasip de olmayacaktır. Her ne kadar gözlerimden, vücudumdan uzaklaştınsa da kalbimdesin sürekli ve her dem yanı başındasın. Sonra toprağa atacaklardı Fatma'nın üzerine. Kalkacak, toprağa bulaşmış ellerini silerken Ebu Turab şöyle diyecekti Hazreti Ali doğrusu dünyada bir tek isteğim kaldı Fatıma babana ve sana ulaşacağım günü özlüyorum hep özledi ve nihayet özlemi yıllar sonra Kufe'de gerçekleşti Kufe odaktı, odak olacaktı ve sonra bütün şairlerin bütün şairlerin dilinde Ehli i Kufe bir vefa Kufe ehli vefasız Tekerlemesine yol açacak Bir fecatın, bir cinayetin Baş şehri olacaktı Kufe Yıkılası Kufe Yıkılası Kufe Sabah vaktiydi Ali halifedir Sohbetim sırasında her sahabenin arkasında belki radiyallahu anh demeyeceğim. Bu bir saygısızlık değildir. Baştan ifade ettim konuşmanın insicamı itibariyle. Baştan sona tümüne radiyallahu anh. Baştan pazarlamızı yapalım. Hazreti Ali'yi sabah namazına kaldıracaklardı hiç olmayan bir şey oldu Ali kalkmak istemedi sanki vücut ağırlaşıyordu her seferinde bir defada kalkıveren büyük halife ağırlaşıyordu vücudu bir daha dediler ey Allah Resul'un halifesi ey mü mü müminlerin emiri namaza kalkar mısınız Ağlaşıyordu yeni Ali'yim. Üçüncüsünde söylediler: Kalkar mısınız? Sabah namazı geliyor verdi. Kalktı Ali'yim. Ayağa kalktı sendeledi birden. Sanki yer oynuyordu yerinden. Garip bir hal olu verdi Ali'ye. Yürürken adım adım bir şiir dokundu dudaklarına bir şiir, daha önce hiç söylemediği, daha önce hiç telennüm etmediği bir şiir dudaklarımda birden alinimde, uçtut hayâ zîmeke lil mevti fe innel mevte lâkîke ve lâ teczâ anil mevti in hal bi hazırlan ölüme, işte ölüm geliverdi yakalayı verdi sana yanı başında kaçma ölümden vakti gelmişse anlamı yoktu sanki anlamı çoktu amma ve bir iki adım tam tam Mescidin kapısındayken birden başından bir sıcaklık hissetti. Yüreğine doğru veren bir ateş sanki. Bir anda saçı ve sakalı kana bulandı. O dem hatırladı hali belki de. Yıllar öncesindeydi. Kumun üzerinde uzanmıştı. Bir battaniyesi vardı. Dostlarına vermişti kuma batmasınlar diye. Ama kendisi kuma bakmıştı. Sabah namazla bu sefer fahri kainat onu uyandırıyordu. Sevgililer sevgilisi eliyle dokundu Ali'ye. Kalk dedi kal. Kalkmıştı Hazreti Ali o zaman. Kalkınca üzerinden kum dökülmüştü kumlar. Gecenin karanlığında vücuduna yapışan kumlar bakı vermişti Fahri Kainat Ali'ye Ebu Turab toprağın babası kalk demişti kalkmıştı da Allah'ın Resulü bakı vermişti şöylesine Biliyor musun dünyadaki en betvah kimdir Ali Allah'ın Resulü daha iyi bilirler Senin saçını ve başını senin sakallı kana bulayacak olandır diyordu ve o andı işte o demdi işte birden saç ve sakalı kana bulandığı halinin o an bir cümlesi duyuldu Kufe caminde yankı yapan bir ses fısıltılarla bir kavveti Kabe'nin Rabbinde yemin olsun ki ben kazandım El halk sen kazanmıştın şahidiz şu andahi şu an dahi sana ve evlatlarına dokunan kılıcın Hançerin vücutta yüreklerimizde Elhak siz kazandınız Elhak siz kazandınız Kaybedenler kaybettiler <gülüyor> Ve insanlar Hazreti Hasan'a biat edeceklerdi. Resullah vefat buyurduklarında Hasan'ın yaşı yediydi. Hüseyin'in yaşı altıydı. Hatıralar eskiye doğru hızla kayıyordu şöylesine. Hatırlıyorlardı. Ebu Hureyre anlatıyor. Bir geceydi diyor. Hasan çocuktu. dört yaşlarında bir bebeğiydi. Geliverdi fahr Kainat'ın yanına, mescide geliverdi. Allah Resulü'nü atladı Ali, Hasan resullahın kucağına atlı verdi. Resullâh'ın sakallarıyla oynuyordu. Yüzünü oynuyordu, öpüyordu Resulullah'ı. Allah Resulü ne severdi onların, ne severdi. Ali'nin, Hazreti Ali'nin çocuğu Hasan'ın yüzünü öpüyordu, kulaklarını öpüyordu, saçını öpüyordu Resulullah. Bir ara baktım, böyle hani çocuğu tutarsınız ya, bütün yüzünü öpersiniz, ufacık yavrumun. Dudaklarını bile öpüyordu Resulullah. Aşkın, muhabbet, <gülüyor> merhamet. Sonra ini verdi Hasan. Camiden çıkmak için giderken Resulullah dedi ki, git annene evlat. Ebu Hureyre diyor ki, dedim ki götürsem mi onu? Karanlıktır. Dedi ki, bırak torunum gider. Ya Resullallah, ortalık zifiri karanlık. Gülü verdi Resulallah bana bir bakı verdi o kadar. Ebu Hır anlatıyor. Hasan mescidin tam kapısına gelince bir şimşek çaktı semada çizgi halinde öylesine duru verdi. Medine aydınlanmıştı. Hasan anasının kapısına girinceye kadar aydınlıktı. Sonra yeniden karanlık geliverdi. Bir hatıra. Medine halkı hatırlıyordu, ağlayanlar ağlıyordu, hatralar yeniden birden daha. <gülüyor> Hazreti Hasan'ın hilafeti sadece altı ay sürdü. Hasan kan hissediyordu. Bu işin sonunda kan dökülecek anlıyordu. Doğrusu kanı sevmiyordu. Bir gündü, adamın bir yanına geliverdi. Elinde mektup vardı. Hazreti Hasan'a mektubu okuyacak, yardım isteyecekti. Mektubu açtırmadı bile. Şuradaki paralardan dilediğin kadar doldur çuvala götür dedi. Dediler ki etraftakiler, Ey Allah Resulü'nün torunu, üminlerin emiri. Mektubu okusaydınız belki bu kadar istemiyordu. Şöyle diyecekti Hazreti Ali, Hazreti Hasan şöyle diyecekti. Benden yardım isterken durup ayakta okuyacağım mektup. O andaki utanma duygusu onu görmek istemiyorum. Bu kadardı. Nazikti, hassastı. Zaten öyle demişti fahri kainat, Hasan bana benzer, Hüseyin babasına benzer, Hasan yüzüne güzeldi, Hasan'ın anlamı da güzel dizemek, ösündü. Ve bir gün Mescid-i Saadet'te, Ravza'nın orada, dört halife ve sonra Hasan, Allah tümünden razı olsun, Resulullah'ın minberinde konuşurlarken dönerlerdi Resulullah'ın kabrine. Sağ tarafında mimberin şöyle durunca fahri kainatın kabri vardı. Sağ kolları kabre bakardı. Şöyle soldan biraz hafifçe bakarlardı. Kalpleri Resulullah'ın kabrine baksın diye. Öyle bir kalp, öyle bir manevi rabıta hali ne sevmişlerdi Allah. Yeryüzünde hiçbir beşer Hazreti Muhammed kadar sevilmedi ve yeryüzünde hiçbir beşer, yeryüzünde hiçbir fani Hazreti Muhammed kadar sevilmeyecek, salatü vesselam ona olsun. Dedi ki cemaat görevimden azredilip, görevimi bırakıyorum, hilafeti bırakıyorum, Medine'de bir şov, öyle bir sessizlik, Hasan bıraktı hilafeti. Ben Hazreti Muaviye'nin lehine çekiliyorum diyordu. Medine Sevgililer şehri Medine Aşıklar şehri Medine Suskun Üzgün, üzgün Medine Şunu düzeltelim öncelikle bir yanlış anlamayı şu dudaklardan hiçbir zaman, gerekçe ne olursa olsun hiçbir sahabinin aleyhinde bir söz duyulmayacaktır. Hazreti Muaviye dahil olmak üzere, Resulullah'ın vahiy katibini yapan bir zata terbiyesizlik yapamayız. Ve şunu da söyleyeyim, Kerbela olayı, cinayetin başlanması Hazreti Muaviye'nin vefatından sonradır. İman ediyorum, Hazreti Muaviye sağolmuş olsaydı Kerbela olmayacaktı. Ama Hasan'dan korkuyorlardı, güçtü, bir kuvvet. Onu yok etmeliydiler. Halkın çok sevdiği bu insanı yok etmeliydiler. Çok kez Hasan'ı zehirlediler. Her vücudunda zehir hissettiğinde Hazreti Hasan Resulullah'ın kabrine koşardı. Dedesinin yanı başında otururdu. Kalkınca hiçbir şeyi kalmazdı. Muhabbet sevmek, sevilmek. Bir gün Şam'da misafirken bir lokma yedirdiler, yemek yedirdiler. Ev sahibi zehirliyordu Hasan'ı, lokma zehirli lokma, yüreği midesinden aşağı iner inmez Hasan'ın bütün vücudu yandı. O kadar terbiyeliydi ki, edepliydi ki ev sahibine beni zehirledin dahi demiyordu. Hasan olmak, peygamber dergahında yetişmek ne kadar zor. Ve onu bastonla zehirlediler, değişik yollarla. Ve son darbeyi Hasan'a eski bir köle olan karısı yapacaktı Cade. Ne paralar teklif ettiler Cade'ye. Bir seher vakti, teheccüd vaktiydi. Hasan teheccüde kalkacaktı. Yanında bir bardak su bulundururdu. Karısı elmas tozu attı içine. Eline alu verdi bardağı Hasan. Bardağı içer içmez bütün iç organlarının yandığını hissetti. Düştü elinden bardak Hasan'ın. Delini dayadığı yere yanıyordu içi. Hüseyin'i çağırın diyordu. Hüseyin koşu veriyordu. Ne oldu kardeşime? Sorma diyordu. İçim yanıyor. Kim sana bunu yaptı? Sabır diyordu. Kim yaptı Hasan? Sabır diyordu. Cevap bile vermiyordu. Katillerinin adını hiç söylemedi. Hayatı boyunca hiçbir katilinin... Kendisini yok etmeye çalışan hiçbir zalimin adını ağzında terenlüm dahi etmedi. Ne müthiş bir edebi. Bir ara elimi tutar mısın Hüseyin'im dedi. Yanıyordu yüreği Vücudunun kasılıp titrediğini gördü kardeşim titriyorsun dedi Nasıl titremeyeyim dedi Bak dedem orada dedi Babam orada Annem Fatma orada Beni çağırıyorlar Hadi git diyorlar Nasıl titremeyeyim Sonra o güzelim gözlerini dik verdi sevgili Hassu Hüseyin'ine Hüseyin dedi Bak gelenler var dedi İnsan değiller Cinde değiller, bana gülümsüyorlardı. O kadar ve sonra susu Hasan. Aslında bir gün önce rüyasını görmüştü. Ben diyor bu gece rüya gördüm. Ne gördün diyordu Hüseyin. Alnımda İhlas suresinin yazıldığını gördüm. Yaşı ne kadardı biliyor musunuz? Yaşı sadece 47 idi. Şehit olduğu gün ve şehitliği dündü. Ramazanın dokuzuncu günüydü. Tevafuk ilk programımız bizim de Ramazanın dokuzma tevafuk ediverdi. Aslan. Vefat ettiğinde 15 oğlu, 8 kızı vardı tırpanlanacaktı hepsi Kerbela'da. Ve Hasan gömülecektir anasının yalı başına, bakî mezarlığına, sevgililerin mezarlığına. Ve çile aslında o zaman Hüseyin için başlayacaktı. Çile Bazen Hüseyin, hani küçük çocuklar bir şey kırarlar ya, bardak diyelim. Hüseyin bazen yanlış yapardı. Fatma birden kızardı. Kim yaptı bunu diye? Hasan hemen atlardı. Anne ben yaptım, Benim kulağımı çek. Hüseyin'in değil derdi. Merhamet. Üstüne alınırdı her. Hüseyin'le bir şey olmasın diye, küçük kardeş. Ebu Hureyre diyor, bir gün koştular ikisi. Resulullah'ın kucağına atladılar. Hasan ve Hüseyin, Resulullah'ın saçlarını dağıtıyorlardı, sakalla oynuyorlardı. Hazreti Peygamber oturmuş, bir kucağına onu bir kucağına onu almıştı, ne kadar seviyordu, diyor Ebu Bir Bilal'a dedim ki, onları çok mu seviyorsun ey Allah'ın Resulü? ''Ve keyfe'' diyor. ''Ve keyfe lauhi ''Ve humâ reyhâna tâye mined-dünyâ'' ''Eşşşummuhumâ'' ''Nasıl sevmeyeyim onları, onlar benim şu dünya hayatımdaki güllerimdir, çiçeklerimdir, kokluyorum onları, dünyadaki çiçeklerim bunlar'' diyordu kokluyor ve bazen müfahri kainat yere uzanırdı sırtını koyardı yere Hasan'ı bir ayağına Hüseyin'i bir ayağına koyar şöyle kaldırırdı onları hani yaparız ya bazen kaldırırken de öyle derdi hazakka hazakka tarakka ayine bakke hadi ufacık gözü çıkık hadi çık hadi çık Medine'lilerin dilinde şiir olmuştu. ''Kazakka, kazakka, tarakka i'ne bakka'' Sevgiyim. Allah Resulü, kız çocukların diri diri toprağa gömen bir milleti böyle terbiye ediyordu. Çocuklarının başını okşamayı bilmeyen, kız çocuklarını altı yaşındaki, beş yaşındaki kızı toprağa gömen bir milleti böyle adam ediyordu. İslam'ı tenkit eden zavallılar, İslam'ı anlayamayanlar küre arzda. Hazreti Peygamber hiçbir şey yapmamış olsaydı şayet, sadece toprağa diri diri gömülen kızları kurtarsaydı, kadınların hakkı olarak yetmez miydi bu? Söyler misiniz? Salat salam sana, ey Allah'ın Resulü keşke ayağını bastın yerdeki bir kum zerresi olabilseydim. Keşke ayağına dokunan bir kum zerresi olabilseydim. Resulullah'ı sevmeyin, ehli beytini sevmek, kim buna yok der? Hangi Müslüman? <Gülüyor> Medine'nin Kenar seblerinde fakirler vardı, yoksullar. Gece yarıları kapıları çalınırdı, kapıyı aşarlardı. Bakallardaki bir çuval un, biraz yağ. Hiç bilmedi Medine halkı, gece yarıları kimi koyar bunu hiç öğrenmediler. Gecesi yarısından sonra zifiri karanlıkta. Her gün en azından on kapı çalınır. Kapıda çuval un vardı, yahu vardı. Öğrenmediler, öğrenemediler. Sonra hanımı anlatacaktır. Hüseyin'im diyecektir. Başına sarık sarardı gece yarıları. Şöyle atkı sarınırdı Sadece gözü açıkta kalırdı. Ve un çuvallarını sırtına koyardı. Karanlık sokaklardan giderdi. Medine'lilerin fakirlerin kapısına koyardı kapıyı çalar sonra birden karanlığa sapardı kimse görmesin sahibi görsün Allah görsün diye sadece hiç bilmedi mi kimmiş o neden sonra kerbela'da yıkılınca Hüseyin kesili verdi o gece karanlıklarında gelen iyilik adamı anladılar ki Hüseyinmiş meğer karanlıkta gelen bir Hüseyin vardı. Bir de Cafer vardı. Caferi i Tayyar. İkisi vardı bu işi yapan. Görüyoruz biz de Müslümanız. Onlar da Müslüman. Ne müthiş kadroymuş ya Rabbi. Ne müthiş. Bir gün Hüseyin ağlıyordu. Resulullah duydu onu. Küçüktü Hüseyin. Hemen mescitten... Fatıma'nın kapısına geldi. Çalı verdi kapıyı. Babam deyince Fatıma Hüseyin'imi ağlatma dedi. Ağlatma Hüseyin'imi dedi. Ağlatacaklardı Hüseyin'i sonra. Ağlatacaklardı. Ve garip ki ümmet ağlatacaktı. Kendine Müslüman diyen zavallılar ağlatacaklardı Hüseyin'i. Ve de Ebu Hureyre anlatıyor yine. Diyor ki... Geceleri bazen Resulullah aniden çıkardı evinden, Fatıma'nın evine doğru giderdi. Giderdi, hemen çıkardı sonra. Merak ettim, ne yapıyor Fatıma'nın evinde? Aniden gece yarısı gidip çıkıyor. Bir gün sordum, ''Ya Resulallah nereye gidiyorsunuz?'' dedim. Dedi ki gece Medine soğuk olur bilirsin torunlarım Hasan da Hüseyin yatakta kıvranırlarken üstleri açılır hatırlarım da üşürler diye korkarım da giderim gece yarısı üstlerini örterim onların sonra gelirim sevmek ve sonra Hazreti Muaviye'nin vefat ettiği haberi geldi. Hicre atmıştır. 25 defa yaya yürüyerek hacca gitmişti Hüseyin. Medine'den Mekke'ye 500 kilometreyi yürüyerek gitmişti. Kûfe halkı birden ayaklandılar. Çünkü başa Yeziid gelmişti. Yeziid adam olacak adam değildi. El haklıdır. Ümmet Yezid'i hiç sevmedi. Bakın bakayım aranızda adı yeti olan biri var mı? Mümkün değil, bulamazsınız. Kufa halkı haber gönderiyordu. Hüseyin seni bekliyoruz, halife sensin. Doğrudur. Halifelik Hüseyin'in hakkıydı. Lakin Medine halkı diyorlardı ki, sakın gitmeyesin, sakın diyordu. Ama Hüseyin sorumluluk sahibiydi. Madem ki halk istemiş gitmesi gerekti. Ehli beytine dedi ki hazırlanın, yolculuk var Kufe'ye, Kufe'ye Irak'a gidiyoruz. Medine'de buz gibi bir hava, Hüseyin gitmesin. Lakin kimse Hazreti Hüseyin'i caydıramıyordu kararından. Öbek öbek geliyordu cemaat. Hüseyin gitme ne olur. Ehli kufe be vefa. Ehli kufe be vefa. Kufe ehli vefasızdır gitme Hüseyin. Medine seni çok seviyor. Bak burada Ravza-i Mutahhara vardır dedenin kabri. Sen başımızsın, gitme diyorlar. Gitmem gerek. Beni bekliyor Kûfe halkı. Hüseyin'in muhabbetini anlatma noktasında etkinliğini anlatma noktasında şu örneği vereyim. Zeynel Abidin Hazreti Hasan Hüseyin'in oğludur. Ve Ehl-i Beyt'in sülalesi oradan devam edecektir, zeynel Abidin'den. Bir gündü, Mansur, o bölgelerin genel valisi, Kabe'ye geldi. Yakin bütün askerlerine rağmen Hacer-i Esved'e yanaşamıyordu bile. Hacer-i Esved'e yaklaşamıyordu bile. Çok uğraştı lakin yanaşamadı Hacer-i Esved'e. Birden bakı verdi. İnsanlar sağa sola ayrılıyorlar, üst üste ayrılıyorlar. Bir adam geldi, yüzü güzel, parlak, güneş gibi bir adam geliverdi. verdi. Mansur şaşırıyordu, askerler ona yol açamıyorlardı, ama şu adama halk yol açıyordu, koridorlar açılıyordu, herkes dokunmak istiyordu ona, kadınlar mendil salıyorlardı o adama. Erkekler dokunuyor kucaklıyorlardı, Mansur hayret etti, bütün iktidarına rağmen hacer Esved'e ulaşamıyor Ama halk üst üste yığılıyor, koridorlar açıyor şu adam yürüsün diye Kim bu diyordu Mansur, kim bu adam, orada şair Ferazdak var, sen diyor tanımıyor musun onu onu Kabe tanır, onu Zemzem tanır, onu Hacer-i Esmet tanır, onu Sema tanır. O Hüseyin'in oğlu, Ali'nin oğlu Zeynel Abidin diyordu. Hayret ediyordu. Basit bir örnek bu. Muhabbet korkutuyordu bu sevgi işte. Ürkütüyordu zavallıların.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 Kurbanın olayım. Gitme Hüseyin'im. Abdullah bin Abbas meşhur sahabi. Firakınla yakma bizi. Firakınla ayrılığınla yakma bizi. Kuf-ı halkı vefasız. Lakin dinlemiyordu Hüseyin. Abdullah bin Cafer geldi meşhur sahabi. Dedi ki Osman gibi vururlar seni de. Osman'ı musafın başında öldürdüler. O nasipsiz insanlar. Gitme Os gitme Hüseyin. Dinlemiyordu Hazreti Hüseyin. Peygamber torununa ayağa kalktıktan sonra oturmak yakışmıyordu. Herkes geldi. Lakin... Son meşhur ihtiyar sahabi, Ebu Said'in-i'l-Huduri Geldi ve geri verdi. Dedi ki, ben babandan duydum. Ali diyordu ki, Kufe ehli vefasızdır. Gitme diyordu. Dinlemedi. Sonra Hazreti Ömer'in oğuna gittiler. Bir sen caydırırsın sen, dediler. Hüseyin'i caydır Allah adına. Geliverdi. Hazreti Ömer'in oğlu Hiçbir şey söylemeden Hazreti Hüseyin'i görür görmez Boynuna sarıldı. Ömer'in, Ömer'in oğlu Resulullah'ın Torununun sakallarını öpüyordu. Ne olur gitme. Yakma yüreği. Deden razı olmaz bak bundan. Fahri kainat razı olmaz diyordu. Hüseyin o şehla gözlerini açıyordu. Kardeşimin oğlu diyordu. Dün gece rüyamda dedemi gördüm. Hüseyin gelmiyor musun artık diyordu. Gitmem gerek gelmiyor musun artık. Susuyordu Medine'ye. O gece kimse uyumuyordu sabaha değil ve sabah elveda diyordu Medine, elveda Medine diyordu. Kadınlar ağlıyorlardı, ferezde kalıyordu. Hüseyin bir baksa sağa sola kimlerin ağladığını görecekti. Kimlerin ağladığını görecekti? Kimlerin ağladığını görecekti? Gidiyordu Hüseyin. Dönünmeyecek bir yolda. Uzun yol verdi yolla. Ve bir gün Hüseyin'in ailesi kafire 70 kişilikti. Çoğu kadındı. Bütün sülale gidiyordu. Bir sabah kalkı verdiler. Kufe yakın yerde. Birden bakı verdiler. 4000 kişilik bir ordu yolları kapanmış. yolları kapatıvermiş Hüseyin dedi ki ben harbe gelmiyorum Yezid'le görüşeceğim görüşemezsin diyorlardı Yezid'le görüşemezsin biat etmenden başka yol yok diyorlardı biat edeceksin Yezid'e hayır diyordu Hüseyin ben iman etmediğim kişiye biat etmem diyordu, Yezid o makamın adamı değildir, Emir öyle aldık, ya biat, ya esaret, Hüseyin mektupları gösteriyordu, Kufa halkı beni isteri bak, yüzlerce binlerce pusula vardı, Hüseyin seni bekliyoruz, Kufa halkı beni bekliyor, ya biat, ya esaret, Hüseyin dedi o zaman bırakın Medine'ye dönelim. Medine yok diyorlardı. Ya biat ya esaret. Biat etmem mümkün değil dedi. Atına atladı kafile ile sağa gidiyorlardı yolu kesiyorlardı. Sola gidiyorlardı yolu kesiyorlardı. Bütün yollar kapalıydı. Hüseyin'e diyorlardı şuraya, şuraya, şuraya bir yer gösteriyorlardı, oraya doğru. Mümkün değil diyorlardı. Ve bir yere geliverdi, bir yere geliverdi, Fırat'ın tam kenarında. Kızıl bir toprak vardı. Kızıl bir toprak vardı, Hüseyin sevmedi orayı, Çorak bir toprak vardı, sevmedi orayı. Bu yerin adı nedir dedi, Kerbela dediler, Kerbela. ne demekmiş Kerbela dedi, ısrap yeri, çile yeri, sıkıntı yeri demek dediler, Kerbela öyle mi dedi, konakladılar. Ertesi gün hareket ediyorlardı. Onları bir çorak toprağa doğru sürüklediler. Burada konaklayacaksınız bir at dilinceye kadar. Kuyular yoktu, sular yoktu. Hüseyin dedi ki bize su verin. Su yok dediler yasak size su. Çocuklar var diyor Hüseyin Allah'tan korkun. Kadınlar var diyordu. Su yok. Ya bir at ya ölüm diyorlar. Ya bir at ya ölüm. Bütün gün susuz geçti o sıcakta. Gece yarısı Hüseyin topladı bütün ailesini. Bu gece kaçın dedi sağa sola dağılın. Her biriniz bir kaya sığının. Sizi ısıtacak, ses su verecek yürekler bulursunuz elbet. İnsan vardır civarda. Gidin beni yalnız bırakın bu zalimlerle. Kadınlar ağlaştılar Hüseyin. Va Hüseyin. Va Hüseyna. Seni bırakır mıyız diyorlar. Mümkün değil. Susuz bir halde şöyle dalı verdi Hüseyin. Gece rüyasında bir kafile görüyordu. Yürüyen bir kafile. Birden Resulullah'ı gördü. Rüyasında dedesini gördü. Dedesi diyordu ki Hüseyin bu kafileyi görüyor musun? Görüyorum ey fahri kainat bu kafilenin önünde kan var diyordu. Uyandı birden. Rüyanın tesiriyle öyle bir uyandı ki bacısı Zeynep koştu. Sukeyna Hüseyin'in bacısı Hüseyin'in kızı Sukeyine o koşu verdi. Ne oldu diyorlardı. Demin dedemi gördüm. Önünde kan var diyordu. Zeynep, vah Huseyina, canım Hüseyin'im. eyvah Hüseyin'ime diyordu. Sukeyine ağlıyordu. Başını tutu verdi Sukeyine'nin. Göğsüne dayadı Hüseyin Genç kızcağızının Çok ağlayınca Eğildi şöyle Kulaklarına Sukayne dedi Ağla ağla dedi Bu ayrılık çok uzun sürecek Biliyor musun Çok uzun sürecek Biliyor musun Doğrusu Sukayna'nın ayrılığı Babasına ulaşıncaya kadar sürdü. Ama bizim ayrılığımız belli ki mahşere kadar devam edecek. Allah'ım bari mahşerde ehlibeyten Beyt'ten ayırma bizi. ehl Beyt'le beraber haşret bizi Ya Rab! İki gündüz su içemiyorlardı. Bir damla ne ki, bir damla ne ki? Çocuklar feryat ediyordu su diye. Anaların sütü kurumuştu, su yoktu, bir damla su verin dedi. yok diyorlardı. İsyan Hüseyin, komutanla konuşurken, Allah'tan korkun dedi. Şu Fırat ve Dicle'den, şu anda Yahudiler, Hristiyanlar, su içiyorlar, siz peygamber torunlarına bir damla su vermiyorsunuz. Su yok diyorlardı. Ya biat, ya ölüm diyorlardı. Bu sahur vakti, su içeceksiniz değil mi? Bu sahur vakti, böyle tatlı bir su içerken Hüseyin'i hatırlayın. Tatlı bir su içerken Kerbela'yı hatırlayın. Peygamber torlarının nasıl susuz şehid oluklarını, Hatırlayın. Ve ertesi sabah her şeyin tükendiği sabahtı. İki ordu karşı karşıya geldi. Göya iki ordu. Bir tarafta sayısı altı bine ulaşan ordu. Öteki tarafta yetmiş kişilik. Hüseyin şunu diyordu, bırakın Medine'ye gideyim, yok diyorlar. Medine yok Hüseyin artık, bırakın Yezid'le görüşeyim, Yezid'le görüştürmeyeceğiz diyorlar. Ayak takılı, sefihler, orada birisi birden atıldı, saygısız, ölçüsüz, rezilim biri, Hüseyin diyordu, bugün seni cehenneme göndereceğiz. Baktı Hüseyin. Ne diyecek Hüseyin? Peygamber torununa söylüyor bu. Hüseyin gülümsedi sadece. Sen dedi, beni cehenneme gönderemezsin. Sen olsa olsa beni fahri kainatın yanına gönderebilirsin. Beni dedemin yanına gönderebilirsin. Çok şey anlatıyordu bu cümle. Kim cehennemlik? Benim kanımsı helal değil. Zulm ediyorsunuz bana ve aileme diyordu. Ben Resulullah'ın torunu değil miyim? Ben falancanın oğlu değil miyim diyordu. Doğrusu ordu sapır sapır dökülüyordu. Ne hafakanlar geçiriyorlardı tahmin edebiliyorum. Şu 6000 kişilik sözde Müslüman ordu geceleri uyumadığını iyi biliyorum. Peygamber torununun karşısında ayakta kalmak çok zordu. Biliyorlardı bunu. Dökülüyorlardı sanki komutanından askerine kadar. Lakin Allah'ın kulu değil de sanki İbn Ziyad'ın kulu haline dönüşmüş herdi haşa. Emir bu ne yapalım? Hüseyin diyorlardı. Emir bu. Ve sonra öyle dedi. Irak ah halkı, Irak halkı siz beni aldattınız, bana ihanet ettiniz, babam Ali'yi yediniz, kardeşim Hasan'ı yediniz, şimdi beni yiyorsunuz diyordu. Kuve halkı vefasız mısınız, Cafer'in dediği gibi ne kadar vefasız mısınız meğer siz? 6000 bin kişiden, 30 kişi birden atlarını mahmuzladılar. Hüseyin'in tarafına geçiyorlardı, ağlıyorlardı. Peygamber torunu bizi alır mısın yanına? Kabul eder misin bizi? Seninle şehadete gelir miyiz? Diyorlardı. Susuyordu Hüseyin. Ve sonra meşhur komutan, meşhur asker. Hür, adı Hür. Hüseyin'in önüne geçti. İzbandut gibi iki metre boyunda, elinde kılıç vardı. Lakin titriyordu Hüseyin'in karşısında. Hazreti Hüseyin baktı, ''Niye titriyorsun?'' dedi. ''Senin adın nedir?'' ''Benim adım Hür ya Hüseyin.'' ''Sen asker misin?'' ''Ben komutanım'' diyordu. ''Sen'' diyordu, ''Cengaver misin?'' ''Ben cengaverim'' diyordu niye karşında titriyorsun o zaman asker gibi dur diyordu hür bakıyordu şunu diyordu ey Allah Resulü'nün torunu söyler misin kılıcım Hüseyin'e karşıyken nasıl ayakta durabilirim beni alır mısın yanına askerin kabul eder misin şehadeti kabul eder misin şehadet hadi Allah'tan istifare et Gel yanıma diyor. Asker çözülüyordu. Bir gün daha geçecek olsaydı o altı bin kişi Hüseyin'in yanında yer alacaktı. Müthiş bir hatifti. Resulullah gibi konuşurdu Hüseyin. Komutan anladı. Bu iş çıkmaza giriyor. Dedi ki tümünü imha edin. Birdenbire, sakı, o sabırsız, o hain guru, Hüseyin ve saldırdılar. İlk şehit, Hazreti Hüseyin'in oğlu Aliülkebir'di. 28 yaşında bir delikanlıydı. Resulullah'a çok benzermiş, hep gülermiş. Hiç teheccüdü kaçırmazmış. Bütün gündüzler oruç tutarmış. Akşamlar namaz kılarmış Aliülkebir. Benzetirlerdi onu Medine halkı Resullaha. İlk mızrak atılınca Aliülkebir'in tam ciğerine kalbinden aşağı doğru iniverdi. Hüseyin'in tam önündeydi. Yıkıldı Hüseyin'in kucağı. Ey Hüseyin. Kucağındaydı Ali. Kan Hüseyin'in üstüne dökülüyordu. Evladının şehadetini görüyordu. Ellerini yüzüne gezirdi Hüseyin. Ali diyordu. Titredi biraz. Aliülkebir Gürümseli sonra baba diyor, dedemi görüyor musun? Ali'yi görüyor. Beni bekliyor. Sade eder misin? Senin bakı verdi. Başını semaya kaldırdı. Mekanların sahibi nasıl kat kat kesildi kas kat kesildi Ali Erkebir ilk şehit Senin ayağa kalktı Sonra hür şehit oldu O demin gelen 30 kişi şehit oldu Acımasız oruçluydu hepsi peygamber tülalesi tek tek düşüyorlardı tek tek düşüyorlardı o gün kimler şehit olmadı ki sayayım bakın tahammül ederse gönül dinleyin Hüseyin Hüseyin'in kardeşleri Abdullah yani Hazreti Ali'nin oğulları Cafer Osman Abbas Muhammed Ebu Bekir, oğlu Aliül Kebir, oğlu Abdullah, baba bir kardeşi Cafer, Ali Ekber, Hazreti Hasan'ın çocukları, Ebu Bekir, Abdullah, Kasım, Akil'in üç çocuğu, hepsi o gün başı koparlanlardı. Şehit düşüyorlar, tek tek, amcalarının yanı başı. Şifasızım, yoktur derdime çare, gözlerim, gözlerim bin hicran ağlar, insalar, cinalar binalar hayatta Ayakta bir Hüseyin kalmıştı, kala kala. Bir Hüseyin kalmıştı. Kimse Hazreti Hüseyin'in önüne doğru gelemiyordu kimse Hüseyin'le karşı karşıya gelmek istemiyordu utanıyorlardı Hüseyin'den korkuyorlardı Hüseyin'in heybetinden Hüseyin yürüdüğünde çil yavrusu gibi dağılıyorlardı kaç defa yürüdü, kaç defa dağıldılar Hüseyin bir taraftan bağırıyordu yok mu içinizde erkek olan? kimse yoktu Hüseyin artık yaşamayı istemiyordu biliyordu ki bu işin sonu şehadet işte çocukları, kardeşleri, kardeşinin evlatları tek tek şehit düşmüşler. Bu dünyanın çilesi, yeter artık diyordu. Bir an önce ulaşabilsem, bir an önce var, varabilsem dedemin yanına. Ağır geliyordu hayat, nefes almak ona. Siz korkaklar grubu diyordu. Yürüyordu Hasan, kaçışıyorlardı. Kimse Hasan Hüseyin'in yanına, karşısına gelemiyordu. Belli ki o an Ümmü Seleme'nin anlattığı aklına gelmişti. Ümmü Seleme'nin anlattığı geri gelivermişti. Yıllar önceydi. Hüseyin beş yaşında bir çocuktur. Allah Resulü Ümmü Selem'e zevcesinin evindedir. Bir ara fahri kainat Ümmü Selem'e dedi ki, Ümmü Selem'e kimseyi şuraya alma. Neden ya Resulallah, Cebrail'le görüşüyorum diyordu. Vahiy gelmişti, Cebrail'le görüşüyordu. Birden Hüseyin geldi. Yürüye yürüye, dışa kalka. Çocukla dinlermeye, kimseyi dinlemeden kapıyı açtı Resulallah'a koştu. Hazreti Peygamber görünce Hüseyin'i eğildi yere Hüseyin'i kucağına aldı şöyle. Yüreğine bası verdi, öpüyordu Hüseyin'in saçlarından okşuyordu bütün bütün yüzünü okşuyordu. Cebrail bakıyordu. Cebrail dedi ki: "Ya Resulallah, çok mu seviyorsun onu?" Ya Cebrail benim torunumdur. Hüseyin'imi çok severim deyince Cebrail dedi ki: "Yazı, yazık diyordu. Ne oldu deyince Allah Resulü Cebrail dedi ki Ya Resulallah senin ümmetin Bunu şehit edecekler Ümmetim şehit mi edecek Nasıl şehit edecek Resulallah'ın yüzünde bir an Bir gam bir ısrar Şehit mi edecekler Evet ya Resulallah Senden sonra onu öldürecekler Harika inat kırılıyordu Harika inat üzülüyordu yüreği burkuluyordu Hüseyin yavaş yavaş bırakıyordu demek şehit edecekler öyle mi diyordu sonra Cibril dedi ki ister misin onun kanının düşeceği topraktan sana bir avuç vereyim ister misin isterim diyordu isterim Resulullah'ın avucuna toprak koyuyor Allah Resulü dışarı çıkıyordu Hüseyin yanında yürüyor hüznü selemeye bakıyor Ümmü Seleme biliyor musun diyor. Demin Cibril bana dedi ki ümmetim Hüseyin'i şehit edeceklermiş. Bu toprak kanının düşeceği toprakmış. Al ve sakla bunu. Bu toprak kana döndüğü gün bil ki Hüseyin şehit olmuştur. Hatırlıyordu Hüseyin. Ümmü Seleme'nin bu anlattığını hatırlıyordu. Sinan ismindeki bir zalim Elindeki mızrağı Arkadan yanaştı Bütün hışmıyla Hüseyin'in sırtına vurdu Birdenbire bir sıcak hissi sırtında Yaşı 57 idi Yaşı 57 idi Hasan şehit olduğunda Hasan'ın yaşı 47 idi İseynin elliye değil, 60'a bile gidememişlerdi. Yol kapalıydı. Sendere de Hüseyin. Bir adım attı. Biraz daha yürüdü. Bir adım daha. Bellik ufuk açılıyordu artık. Sisler dağılıyordu. Fahri kainatı görüyordu. Dedesi. Yanında Hazreti Ali diğer zahabeyle yola çıkacaklar hadi sen de gel Hüseyin gel yanımıza katıl gidelim bırak bu dünyayı bırak gel yanımıza sanki görüyordu bir adım daha atıverdi biraz daha sendeledi sonra birden diş çıptı yere mecali kalmamıştı ve o zalim Adını telennüm dahi etmek istemiyorum. Yanaştı Hüseyin'e, arkadan kılıcını kaldırdı. Hüseyin'imin başına indirdi. Bir an içinde Hüseyin'in başı gövdesinden koptu. Yıkıldı Hüseyin, yıkıldı mihrağım, Yıkıldın, Yıkılsın Kerbela, yıkılsın Kufe. Vicenin başı yerden iki defa dönüverdi. Gözleri açıktı semaya bakıyordu. Dudaklarında hala la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Kas katı kesildi ordu. Ne yaptık? Biz ne yaptık? Peygamber tonunun başını kopardık. birbirlerine bakıyordu. O cahiller guruhu, o beyinsizler birbirlerine bakıyorlardı. Biz ne yaptık? Yıktınız ümmeti, yıktınız. Ne edecektiniz ki? Medine'de Ümmü Selem'e bir rüya gördü birden, kalkıverdi Ümmü Selem'e. Gördüğü rüya garip bir rüyaydı. Ümmü Seleme birden Birdenbire rüyadan uyandı ama öyle bir uyandı ki, uyandı az anda. Ümmü Seleme diyordu ki, va Hüseyna, va Hüseyna, eyvah Hüseyin'ime, gözüm Hüseyin'ime, yazık Hüseyin'ime. Medine halkı birden ne oldu? Ümmü Seleme diyorlardı. Demin Resulullah'ı gördüm rüyamda diyor. Allah Resulünü gördüm. Mübarek başı ve sakalı kan içindeydi. Dedim ki ya Resulallah nedir senin bu halin? Sorma Önüselem'e dedi. Demir Hüseyin'i şehit ettiler. Ve koşuyordu Önüselem'e. Koşuyordu. Toprağın, o toprağa koşuyordu. Mendilin içindeki toprağa koşuyordu. Bakıyordu ki mendil kan damlıyor. Selam Hüseyin'e, selam şehitlere. Başı Hüseyin'in, Yezid'in önündedir. Sepeti açtılar, Hüseyin'in başı. Yezid'in ilk tepkisi şu oldu, Allah belanızı versin. Ben Hüseyin'in başını istemedim, bir atını istedim. Beyinsizlerden birisi elindeki değnek Hüseyin ile Hüseyin'in dudağıyla oynuyordu. O anda meşhur bir sahabi, yaşlı sahabi duymuş, heyecanla ağlayarak geliyor. Ebu Berzel eslemi içeri girdi. O beyinsizin elindeki değnek ile Hüseyin'in dudaklarıyla oynadığını görünce, bütün hışmıyla ona bir vurdu, yıkıldı beyinsiz yere. Ebu Eslem Ebu Berz'e bağırıyordu. Demek peygamberin torununun başını kopardınız öyle mi? Dudaklarıyla oynuyorsun öyle mi? Nasipsiz. Ben kaç defa Resulullah'ı gördüm. O dudakları öpüyordu. Sen onlarla oynuyorsun. Çekerlerini diyordu. O pis ellerini çek Hüseyin'imden. Ve sonra dönüyordu. Sen diyordu sen. Ve Hüseyin ve Hazreti Peygamber maşar aleminde bir araya geleceksiniz. Allah Resulü sana diyecek ki yıkıl karşından. Buz esiyordu sanki. Ne i̇bn Ziyad ne başkası kimse konuşamıyordu. Çıkıyordu ağlıya sahabi. Huzura çıkacaksınız. Ve bitirirken bir şey var ki. Bir Zeynep var. Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hasan ve Hüseyin'in kardeşi Zeynep, hep gıpta etmişimdir. Onu okudukça, o Hüseyin'in bin erkeğe, ne ki bin, bir milyar erkeğe değdiğini bilirim. Hüseyin'in başı oradayken, Yezid'in sarayında, beyinsizlerin guruh, guruhunun orada, Zeynep ayağa kalkar, böyle Torus dağları gibi ayağa kalkar, hiç başa eğilmemiştir. Büyük bir kadındır, Zeynep'in hayatını okusun bayanlar özellikle. Ayağa kalkar, kardeşinin, kardeşinin o mübarek başına bakar. Yezid'in sarayında, Yezid'in sarayında yankı yapar ses. Döner ve der ki, yarın ne diyeceksiniz sizler? Allah Resulü size sorduğunda maşallah aleminde ne yaptınız? Çiçeklerimi kırıverdiniz. Çiçeklerimi soldurdunuz diye sorduğunda Ne diyeceksiniz Peygamber çiçeklerini Peygamber ailesinin başını kopardınız Baksanıza kimleri Kara buladınız Allah Resulü tek bir soru soracak size Diyecek ki siz bana Böyle mi karşılık verecektiniz Selam Hüseyin'e Selam Hasan'a Selam babalarına Selam dedelerine ve selam bütün sahabiye selam gerçek manada Hüseyin'i sevenlere ama Hüseyin'i sevmenin yolu onun yolundan gitmek. Yani İslam'ı ve Kur'an'ı ve Hz. Muhammed'i sevmektir. Selam bunu bilenlere. Allah'ın selamı, rahmet ve mafiyeti hepimize olsun.